Kimse insan yerine koymaz. İnsan yerine saymazlar vatansızları. Herkesin bir vatanı olmalı. Vatan sevgisi imandandır. Yüce Peygamberimiz böyle demiş, böyle söylemiş, ne kadar da güzel demiş. İnsanı insan eder vatan sevgisi. seni hor görenler olursa buralarda eğer sen neredesin diye sorarak seni hor görmeye çalışanlar olursa sakın başını eğme sakın ola benim cennet bir vatanım var de benim vatanım Türkiye'de Kaldır başını, sakın ola eğme başını, kaldır başını, sakın ol. Sen mübarek bir ecdadın kalanısını. Sen aziz vatanın çocuğu. Ey çocuk, ey genç, ey Avrupa'da yaşayanlar. çok şey anlatırım size vatanla ilgili mübarek ecdadınızla ilgili ama madem Avrupa'da yaşıyorsunuz öyleyse size sadece kim olduğunuzu anlatmak için Avrupa'dan bir örnek vereyim sadece bundan 150 yıl kadar evveldi İngilizler İrlanda'nın Drakya'da kasabası halkını açlıktan ve susuzluktan ölüme terk ettiler. Kendi vatandaşlarını, İngilizler, İngiltere, İrlanda, Drakya'da kasabası halkını açlıktan ve hastalıktan ölmek üzereydiler. Bizim mübarek ecdadımız Drogya da kasaba kasabası halkının öleceğinin haberini aldı. 4 bin kilometre uzakluktaki Drogya da kasabası halkı aşırtan ve hastalıkten öleceklerdi. Müslüman değillermiş, ne çıkar? Onları da Allah yaratmış, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü beş kemi erzak, ilaç. Altınlar gönderdiler Drogheda kasabasına Halkı ölmesin diye Drogheda kasabası halkı Ölümden kurtuldu Efendim evet. evet. Şimdi ola ki Ya bunların hepsi bir elmenkıbe Bir masal mı? Değil mi belki birisi? Bana deme, eğer inanmıyorsan, mübarek ecdadının nasıl birisi olduğunu görmek istiyorsam, bana sorma, git Drogheda kasabası halkına sor. İşte İrlanda şurada, git onlara sor. Ne göreceksin biliyor musun? Sebazen kardeşim, daha geçenlerde Drogheda kasabasındaydı, o gördü. Drogheda Belediyesi'nin aldemi hala ve Yıldız! Kaldır başını Sakın başına eğilmesin Kaldır başını Tamam mı? Kaldır başını Sakın başına eğilmesin Ah canım boşver bunları Vatan millet Sakarya ah. Boşver canım Hele evet, dur gençler Başkaları bana belki bir şey diyordu değil mi? Yani boşver bunları canım Yani şimdi Niye anlatıyorsun bana bunları Ben sadece kendi hayatımı anca yaşıyorum Yani Ya ne yapabilirim ki? Ben sadece kendi hayatımı anca yaşıyorum diyebilirsin. Öyle biliyorsun. Bugün sadece kendin için mi yaşadım? Yoksa yarın sabah yine sadece kendin için mi uyanacaksın? Kendisi için yaşayanlara nasıl Müslüman denebilir? Ya bana ne canım başkalarından... Gidirim cennetime dersen eğer. Ben de sana derim ki çıkarcılar cennete giremez. Sadece kendime menfaatini düşünenler cennete giremez. Sadece kendisi için yaşayanlar cennete giremez. Eğer ben girseydi oranın adını cennet demezlerdi. ...kendisi için yaşayanlar cennete giremez, bilesin. Ya boşver, kim kaldı ki, bir sen, bir ben, herkes çıkarcı oldu. Ha nerede, geçti artık bu günler, kim koruyacak canım batanı, kim, herkes çıkarcı oldu, herkes sadece kendisini korumaya, istikmalini kurtarmaya, geleceğini kurtarmaya, herkes onun planlarıyla yaşıyor. Artık kimsede, vatan, de Sakarya, böyle şeyler kalmadı. Sen git, çocuk çocuğun otur. Ne giriyorsun buralara? 20 yıldır Türkiye'yi, Avrupa'yı dolaşıyor musun? Git otur. Yoruyorsun boşu boşuna. Herkes çıkarcı oldu, kimse kalmadı. Dersene.